Meo Mitat Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Son derece sıkıcı bir şiddetin tamamen kol gezdiği ve daha da geleceği de karartma tehlikesi taşıdığı bir ortamdayız aslında. Sen, zaten daha önceki konuşmalarda da bir kısmında da bunları konuşuyorduk ama şimdi özellikle vaktinde iyice daraldığı bir durumdan bahsediyorsun. Yazında da bugünkü yazında da dün de Özgür Gündem'de yayınlanan mülakatte de bu konu üzerinde durulmuştu barış çalışmalarının nasıl yapılabileceği konusunda. Evet. Devam edelim herhalde ondan Bu konuyu konuşalım. Başka ne konuşulabilir ki zaten? Bence de, bence de. Yani şu an Türkiye'de siyasi e, ortamı değil, kişisel hayatları da çok doğrudan ilgilendiren, yani bizleri tek tek etkileyen, çok etkileyen gelişmeler bunlar. Zaten e, Türkiye'de e, siyasetin hayata etkileriyle Ee, mesela normal bir tırnak içinde, normal bir batı ülkesinde, İsviçre'de, Almanya'da siyasetin hayata etkileri arasında çok büyük fark var. Burada siyasi diye nitelediğimiz girişmelerin hepsi bizlerin kişisel hayatlarına, bireysel akışımızı çok doğrudan etkiliyor. Kürt sorunu da bunların tabii hepsini kesiyor ee, neredeyse bütün hayatı doğrudan etkileyen sorunların toplandığı bir yer olarak karşımızda duruyor. Yani kötü, gelişmeler kötü. Ee, tabii yine bir gerilim var, gerginlik var ve çatışma ortamının hızla yeniden canlandığı bir zamandan geçmekteyiz. Ee, bu, bu çok sürpriz mi diyeceksiniz artık bunun da anlamı yok. Çünkü Türkiye yani sürpriz değil desek de e, hani çok fazla bir faydası olan bir ifade değil bu. Ama E, sanki Türkiye'de e, herkes e, buna alışmış gibi, e, Kürt sorununda bir iyi e, ortam, bir iyi dönem, bir sakin dönem, ardından bir gerilim, e, sonra çatışmaların yoğunlaştığı bir dönem. E, bu da geçer gibi bir beklenti de, bir alışkanlık da oluşmuş sanki zihinlerde. Daha nelerini gördük gibi bir bir yaklaşım da olabiliyor ama her defasında gerilimin yükseldiği çatışmaların yeniden canlandığı her dönemde aslında o çok tehlikeli çoğu zaman adını telaffuz bile etmek istemediğimiz ana yaklaşıyoruz. Buna seçimlerden sonra da çeşitli şeylerle değindik. Önce de söyledik, uçurum kenarı dedik, araf dedik, cehennem dedik. Evet. Ee, pek çok tabirle ifade ediyoruz bunu. Bu adı hiç savaştır. Ee, temenni edilmez, istenmez, asla e, dilenmez böyle bir şey. Ama bunun hiç olmayacağını söylemek de e, sanki o gelişmeleri değerlendirmeyi de sakatlıyor gibi bence. Şimdi yine dönüp dolaşıp aynı uçurum kenarı noktasına gelmiş bulunuyoruz. Öyle bir algı, öyle bir his sanırım pek çok insanda var. Evet bu konuyla ilgili özellikle çok uğraşmış olanlardan, gazetecilerden mesela Hasan Cemal'de kaç defa aynı duruma geldiğini söyleyen yazılar yazdı ve kendi kitaplarından da örnekler gösterdi. Aynı zamanda Cengiz Çandar da bir süredir bu konu üzerinde uğraşıyordu ya işte TESF raporuyla. O da aynı şey yani sık sık böyle bir uçurum kenarına gelindiğini evet. e, söylüyorlar tabii ama bu bir seferinde de uçurum e, maalesef bu böyle yani e, daha önce hiç savaşla ilgili İç savaşın nasıl çıktığı çeşitli ülkelerde nasıl yaşandığı ile ilgili yazılar yazdım. Hani öyle iç savaş büyük bir planlama, bir kararla ortaya çıkan bir şey değildir ki. İç savaş dediğimiz şey bu konuda benim en etkilendiğim kitaplardan birinin yazarı olan Hans Magnus Enzensberger'in dediği gibi. Küçük bir azınlığın kararlı bir şekilde bunu istemesi yeterlidir ee, iç savaşın çıkabilmesi için. Ee, ve iç savaş çıktığında da öyle hani e, bunun farkına bile varmamız çoğu zaman mümkün olmuyor. İç savaş nerede başladı nasıl başladı başlayan şey iç savaş mıdır ee, sorularına bile. Yani cevap arayacak bir zamanımız Kalmayabiliyor maalesef ee, Mesela şimdi önümde Daha aylar önce yazdığım Barış umudundan hiç savaşın eşiğine e, Başlıklı yazım var Taraftaki yazım Orada bunu uzun uzun Anlatmaya çalışmıştım e, Her yeni çatışma e, e, Sabrı Hoşgörüyü birlikte yaşama inancını Çözüm beklentilerini daha da zayıflatıyor. Aslında içimizdeki ip giderek inceliyor. Ee, o, bunu bu incelme birden ve e, yoğun bir şekilde değil de adım adım gerçekleştiği için yavaş yavaş gerçekleştiği için bunun çoğu zaman farkına varamıyoruz, e, varamıyor olabiliriz. Ama tıpkı hani az az verilen zehrin. Vücutta alışkanlık yapması ve hiç farkına varmadan vücudun zehir dolması olayında örneğinde olduğu gibi bu iç savaş tehlikesiyle ilgili algılarımızda da bir yanılgı içine giriyoruz gibi geliyor bana. Evet bu yani psikiyatride de çok başka yerlerden getirilen bu belirsizlik ortamının vücudu işte bedeni kendini garantiye almak için yaptığı travmatik şeyler evet. savunma mekanizmaları falan da gelişiyor şu sıralarda böyle bir kişiye göz attım da oradan da böyle paralellikler çekilebilir herhalde. bence de bak şimdi biraz önce o ettiğim yazıyı açtım İç savaş manzaraları diye küçücük bir kitap ama gerçekten bu konuda okuduğum en çarpıcı metindir diyebilirim. Yani 70-80 sayfamıydı, 100 mı hatırlamıyorum ama ha, küçük bir broşür gibi. Diyor ki iç savaş dışarıdan gelen bir yerlerden bulaşan bir virüs değil, içsel bir süreçtir. Her zaman bir azınlık tarafından başlatılır, her 100 kişiden birinin onu istemesi, Oysa birlikte yaşamayı o, imkansızlaştırmak için yeterli olabilir diyor. Tam da işte e, hani bu ge gelgitlerle e, ortaya çıkan durum bana bunu e, hatırlatıyor. Yani öyle hani e, gidip geliyoruz gidip geliyoruz ki bir an ayağımız uçurumun öbür tarafına yani boşluğa düşecek ve biz bunun nasıl olduğunu bile fark etmeyeceğiz diye çok endişe ediyorum. Şu <gülüyor> Elbette bu uçurum kenarından dönmemiz kaçırır. Şey, uçurum kenarında kalıp ya da aşağıya in, düşüp e, tükenmemiz e, mutlak bir şey değil ya yani mutlaka olacak bir şey değil. Hatta tam tersine, bugüne kadar yaşadıklarımız e, toplumda ve kısmen siyasette e, esneklikler bulunduğunu da bize e, gösteriyor. Yani birden. E, hiç beklenmedik ya da az beklendik bir manevrayla siyasette veya başka alanlarda e, tehlike belli bir süre için savuşturuluyor. E, i̇ç savaş tehlikesi. Ama e, açıkça söylemekte fayda var. E, bu kadar güçlü bir e, örgütlenmesi ve e, eleman e, kaynağı olan bir örgüt PKK ortada durduğu sürece silahlı mücadeleden vazgeçmediği veya silah bırakmadığı sürece e, bu ihtimal her zaman var olacaktır. O nedenle Kürt sorununda çözümün anahtarı en başta bu silahsızlandırma diye ifade ettiğimiz, tanımladığımız süreçten geçiyor diye sürekli vurguluyoruz. Yani bu, bu, bu konuda tutarlı, kararlı e, sistemi ve yöntemi... E, oturmuş bir e, program e, oluşturulmaması bence bu gelgitlerin e, temelinde yatan e, faktördür. En önemli neden budur. Evet şimdi e, bir de e, bu bugünkü e, yazında da değdiğin e, ve hep üzerinde de sık sık durma fırsatını bulduğumuz konulardan biri de bu Üstten alan e, üslup tepeden bakan ve karşı tarafı karşı taraf olarak e, gören ve il, ona illa bir ders verme evet. bu sefer nihayet ağzının payını verebilmeyi öngören bir dil gene çok tehlikeli bir şekilde karşımızda galiba. Şimdi bu restleşme siyaset. de e, Hiç olmayan bir şey değil, çok yadırganan bir şey de değil. Olabilir ama öyle bazı meseleler var ki burada restleşme herhangi bir oyundaki restleşmeyle aynı sonuçları vermiyor. Bir tarafı tahkir etme, bir tarafı aşağılama, onu sıkıştırma, teslim olmaya zorlama, diz çökmeye mecbur etme stratejisi... ...en fazla e, Kürt sorunu gibi etnik temelli meselelerde e, tehlikeli sonuçlar veriyor. Şimdi aslında e, yabancısı olduğumuz, yani Türkiye kamuoyu olarak yabancısı olduğumuz pek çok konu var. E, bu ayrımcılık ve toplumlar toplum içinde farklı gruplar arasındaki ilişkinin dili konusunda... ...mesela Britanya'da, mesela Amerika'da, Avrupa ülkelerinde... E ...çok e, gelişmiş, incelmiş kodlar var. Yani oralarda bu ilişki e, hangi kelimeler üzerinden nasıl yürütülmez... ...ya da hangi kelimeler nerede kullanılmaz, hangi üslup nerede zinhar e, geçerli olmaz e, e, sorularına... E, ...artık yerleşmiş cevaplar var e, bu tür toplumlarda gerçekten... Yani bazı kelimeleri kullanmazsınız. Bazı üslup e, şekillerine girmezsiniz. E çünkü orada ortaya çıkacak tahribe çok büyüktür. E, onun yaratacağı toplumsal travma e, ya da toplumsal travmaya gidecek gelişmeler çok vahim olabilir. Türkiye'de ise bundan çok fazla uzağız galiba. Yani bu tür bir meselede siyaset, restleşme, meydan okuma... işte aşağılama, sıkıştırma üzerinde kurulamaz. Böyle bir dil son derece tehlikelidir. Bizim bence Türk sorunu dahil pek çok meselemizde yine çözüme ulaşamayışımızın, çözüm yolunu bulamayışımızın en önemli nedenlerinden biri, sorunların hakikatini teşhis etme konusundaki beceriksizliğimiz veya korkaklığımız veya ikiyüzlülüğümüzdür. Yani yıllarca e, Kürt, Kürtler inkar edildi, sonra Kürt sorunu inkar edildi, şimdi de PKK sorunu inkar ediliyor. Yani bunun hakikatini görme konusunda basiret ve cesaret eksikliği var, bir tür akıl eksikliği var diyebiliriz. Çok zaman geçtikten sonra e, artık mecbur kalınca, kaçacak yer kalmayınca, bunları e, teslim etmeye yöneliyor toplumda geniş çoğunluk siyasetin egemen aktörleri falan ama e, o zaman da e, iş gerçekten daha zorlaşmış oluyor. Vakit giderek daha fazla daralıyor. Evet, e, önemli mesele de o zaten bu vakit meselesi. Bu başka açılardan da e, yani dünyanın içinde bulunduğu e, ekolojik kriz açısından da aynı şeyi bu akıl tutulmasını gözlüyoruz. Yani halkalar halinde bu akıl dışılık bütün davranışlara egemen oluyor ki bu çok Esef verici bir durum. Aslında biliyor musunuz bu akıl dışılık yerimesini tanımlamasını da çok sevmiyorum. Çünkü çok rasyonel hareket ettiklerini düşünüyorlar. Evet. Çok akılcı. Bence burada vicdan e, tutulması evet. tabirini kullanmak çok daha, daha doğru. doğru. Evet. E, çünkü e, yani hani enerji üretimi için kaynakların en rasyonel kullanımı dediğiniz zaman işte hangi e, e, hangi araçla hangi kaynakla ...en e, ucuz, e, en hızlı üretimi gerçekleştirebiliriz sorusunu e, öne çıkarırsınız. Çünkü rasyonel olan budur, akla uygun olan. Ama bunun dünyayı yaşanılmaz hale getireceğini e, kabul etmek için... ...akıldan öte şeylere ihtiyacımız var ki buna da vicdan diyoruz işte e, en genel tabirle. E, aynı şey burada da var şimdi... Ee, AKP diyelim bu yemin krizinde atip dişte olayında e, kendince rasyonel davrandı. Ne demektir rasyonel? Koyduğu ortaya verileri bundan benim için en faydalı sonuç çıkaracak tutum hangisi olur? Bu bir akli değerlendirmedir. Bu bir rasyonel değerlendirmedir. Ama bundan kim ne kadar zarar görür? Başkaları benim dışındakiler zarar görür mü sorusunu sormak? artık akıllı aşam bir merciğin emridir isteğidir direktifidir o evet. merci de vicdandır işte evet. son bir ufak savunma yapayım yalnız yani <gülüyor> olağan bir Pozitivizm anlamında söylemiyorum tabii ya, şüphesiz. Söylemediğimi... Hiç şüphem yok bundan da. Yani... Ama şey de olabilir yani bunun ne kadar büyük bir budalalıkla sonuçlanacağını da görebiliriz görebilir sonuçta. Yani. E doğru ama o da onu da hani akıl tek başına sağlamıyoruz. Evet. Şüphesiz <gülüyor> akıldan vazgeçmek gerektiği gibi bir öneri değil. De. Hoş bu oldukça hani eski ve köklü derin yaygın bir <gülüyor> Mesele bir tartışma bunu biliyoruz. Evet. Araçyalı akıldan başka yere kadar çıkar ama yeri gelmişken vicdanın bu tür meselelerde ne kadar tabii. önemli olduğunu vurgulamak için biraz da bahane ettim o sözünü abi. Yani onun için <gülüyor> <gülüyor> savunmanı anlarım ama seni e, mahkum etmek için neyini Şimdi tabii hani böyle Gülerek konuşabilmekte umarım hiç kaybedeceğimiz bir imkan olmaz bizler için. Ee, yine de bir şeyin sözü geliyor aklıma. Gerçi birçok kişi söylemiştir. En derin ciddiyet ancak ironiyle ifade edilebilir diye. Ee, şu hangi geçen okuduğumuzu söylediniz. Dün, e, galiba Özgür Gündem'de evet. e, uzun bir söyleşi vardı. Burada Öcalan'ın Barış Konseyi önerisini değerlendirmiştim. Barış Konseyi önerisiyle bugün e, tabii Kürt hareketine eleştirel bir yaklaşım var, daha doğrusu daha önce yaptığım eleştirilerin de bugün bu son gelişmeler çerçevesinde biraz daha açılması diyebileceğimiz tespitler var yazımda. E, Barış Konseyi neden çok önemsediğimi orada yeterince anlattım mı bilemiyorum, anlatabildim mi bilemiyorum ama e, bunu bir yöntem önerisi yöntem, olarak evet. ciddiye alıyorum. Başka bir şey de olabilir bu. Ben Türkiye'de mesela Kürt sorunu çözmek için çeşitli dönemlerde bir siyasi iradenin ortaya çıktığını pek çok kimse gibi görebiliyorum. Bunu teslim ediyoruz, söylüyoruz. Ancak bu siyasi iradenin uzun süreli bir etki yaratmamasının veya sorunu çözecek bir yolu sağlam bir şekilde açamamasının en temel nedeni olarak Ee, yöntem ve sistem eksikliğini görüyorum. Hoş her dönemin kendine göre çeşitli sıkıntıları var. Yani Özal'ın e, bu e, görüşmeleri müzakereleri başlattığı bir çözüm için hazırlıklar yaptığı dönemde bir sürü başka faktör vardı. Dünya konjonktürüdür, Türkiye'deki dengelerdir, ordunun siyaset içindeki ağırlığıdır falan. Ee, ama 2002'den bu yana özellikle AKP İktidar olduktan bu yana şartlar iç ve dış açıdan çok daha ilverişlidir. Yani bir AB süreci başlamıştır, sonuçta e, e, ordunun vesayetini, ağırlığını kıran pek çok iç gelişme olmuştur. Bütün bunlara bağlı ve tabi kamuoyunda Kürt sorununun çözümü yönünde atılacak adımlara destek verecek daha geniş bir çoğunluk oluşmuştur. Şimdi bütün bunlar varken, üstelik ciddi adımlar da atmışken AKP, bunların gerçekten iz bırakacak bir yol oluşturacak hale gelmesini sağlamak için sistemli, yöntemli bir çalışma, bir program bir türlü yapamadı. E yine bir türlü yapamadı derken tabii ki pek çok sebebi var bunun. Şimdi bunların ayrıntısına girmeyelim, zamanımız azalıyor çünkü. Hı hı. Ee, ama yani silahsızlanmanın ne demek olduğunu gayet iyi bildiklerini sanıyorum artık. Hükümet ve parti yöneticilerinin, yani AK Parti yöneticilerinin. Ee, çünkü bu konularda çalışmalar yaptıklarını da biliyoruz. Burada başka bir eksiklik var. Ya e, hani her şart altında biz e, PKK'yı zayıflatırız, silahlı, silahlı gücünü... etkisiz hale getiririz inancını koruyorlar ya da bu inanç e, tam çok bir, e, bir hırs olarak e, yaşanıyor. Yani tamam e, PKK'yı de masaya oturabiliriz. E, Öcalan'la da görüşme yapabiliriz ama biz örgütün silahlı gücünü kırma hedefinden vazgeçmeyiz. Çünkü eşit şartlarda güçlü bir PKK yapılacak bir barış Onu onore etmek olacaktır. Bizim kaybettiğimiz anlamına gelecektir şeklinde özetleyebileceğim bir duygu mu var, bir algı mı var? Sanırım böyle bir şey var. <Gülüyor> i̇şte geçen yazıda kazanmak, kaybetmekle ilgili o e, tartışmayı, o değerlendirmeyi de buraya bir, part, bir parça bağlamak gibi bir niyetim de vardı zaten. Yani hiçbir şey kaybetmeden kazanmak mümkün değildir. Sadece kazanmak için masaya oturduğunuzda da hiçbir şeyi, hiç kimsenin kazanması, daha doğrusu herhangi bir kimsenin herhangi bir şey kazanması da çok zor olur. Çünkü kurt sorununda şimdi tam da herkesin kaybedebileceği, kaybetmesinin neredeyse kaçınılmaz olduğu noktanın daha yakın, daha görünür hale, hale geldiği bir yerdeyiz. E, şu Duterte'nin e, demokratik özellikteki ilan etmesi. Eğer bu kadar ciddi sonuçları olacağını tahmin etmezsek açıkça ben bir parodi olarak nitelerdim bunu. Yani şaka mı yapıyorlar derdim. Oysa hani bu kararın şaka kaldırır bir yanı yok gerçekten. Çünkü bugün gazetelerde yer alan açıklamayı da okumuşsunuzdur sanırım... Hani bunu adım adım hayata geçireceğiz. Askeri de polisli tanıyacağız. tanımayacağız. Bunun adı açıkça e, bu kararın hayata geçirileceği şehir merkezlerinde e, açık, doğrudan ve yaygın çatışmadır. İşte böyle bir çatışma döneminin başlaması halinde bunun sadece Kürt şehirleriyle sınırlı kalacağını herhalde kimse düşünmüyor. Evet, bu açıklamayı, bu sözün ettiğin açıklamayı tam ...hatırlamıyorum gördüğümüzü. Evet şimdi hemen şeyde... ...önümde radikal var... ...10. Hmm. sayfasında... ...KCK Türk sorunun çözümü için... ...eceklik acilen hayata geçirilmeli... ...diye bir açıklama yapmış hmm. yürütme konseyi. Yani bunun için... ...gerekli adımlar atılacaktır diyor. Yani bu, ve bir an önce buna başlamak lazım... ...falan diyor. Evet. E şimdi... Ee, öte yandan bu e, hani Silvan ile ilgili pek çok karanlık nokta var deniyor. Bu doğru. Ama da, e, Özgür gündemdeki söyleşide de altını çizmeye çalıştım. Yani operasyonlar devam ediyor. Bu doğru. Yani askeri operasyonlar. E, fakat bu operasyonlara karşı hani daha az kaybın olabileceği bir yere çekilmek mümkün diye düşünülebilir. Hadi geçelim bu askeri e, şey tarafını ne, ne kadar mümkündür onu bir kenara bırakalım ama ya asker bir, iki askeri bir sivili kaçırdığınızda e, bunun bir operasyona yol açacağını gayet iyi hesap edebilirsiniz. E, bu operasyonun yapılması halinde eğer arazideki durumunuz e, da bir değişiklik yapmıyorsanız çatışmanın kaçılmaz olduğunu görürsünüz. Pekala bu bir tuzak olabilir. Çatışmaya çekip Orduyu operasyona çekip çatışma yaratmak için yapılmış olabilir ama ben bunun bütün unsurlarıyla planlanmış olmasa da PKK'de bu yeni dönemin mantığına uygun kendileri açısından bir çatışma hamlesi anlamına geldiği kanısındayım. Yani çatışmayı derinleştirme hamlesinin bir Yansımasıdır Silvan saldırısı. Ee, orada ordunun e, silahlı kuvvetlerin ihmali, susu, busu hepsi e, olabilir. Bunlar araştırılacak deniyor zaten sivil otorite tarafından da. Ama burada ortaya çıkan şey e, herhalde e, PKK yöneticilerinin de e, tahmini pek büyük bir gerilimdir. Nitekim bu da olmuştur. Şimdi ben başka şey konularda da Kürt hareketinin e, radikalizmini bu son dönemdeki radikalizmini anlamakta zorlanıyorum. Bu da inandırıcı olmaktan uzak bir e, üslup var, uzak bir çizgi var. Şimdi Hatip Dişle meselesinde e, haklı olduklarını baştan itibaren sadece ben değil Türkiye e, demokratlarının büyük çok büyük bir kısmı zaten teslim etti. Evet, yazdı, çizildi, yazdı, çizdi. Bunun içinde işte, bir ortam, bir atmosfer, bir baskı havası da oluştu aslında. Yani hükümet, AKP burada pasif kaldığı için çok da eleştirildi ve savunmaya geçmek zorunda kaldı. Yani demokratik alanda hegemonya dediğimiz şey büyük ölçüde Kürt hareketi lehine oluştu. Şimdi burada artık esleme imkanlarını ortadan kaldıracak hamle yapmak yerine ve bu meseleyi bir kopuş vesilesi, bahanesi olarak kullanmak yerine demokratik siyasetin sınırlarını genişletmek için yeni hamleler yapmak gerekiyordu. Her sorun neredeyse ee, hani diyelim ki KCK operasyonları gibi başka şeylerde bunların hepsi tamam, son derece önemli Son derece ağır e, saldırılardır bir harekete. Ama bunların her biri karşısında her fırsatta sanki tek sığınak şiddet veya şiddet çantacıymış gibi bir çizgi izlerseniz bir süre sonra demokrasi konusundaki inandırıcılığınız demokratik siyasete bağlılık konusundaki beyanlarınız boşlukta kalır. Evet. Bu da çok büyük bir tehlike. Çok aslında. büyük bir tehlike. Yani <gülüyor> he, bu seçim ve 2009 yerel seçimleri 29 Mart 2009 yerel seçimleri Kürt hareketine demokratik siyaset yoluyla kendi amaçlarını takip etme ve bunları yani yapabildiği ölçüde gerçekleştirme konusunda çok büyük bir imkan sunmuştur. Çünkü siyaseti, demokratik siyasetin gereklerine uygun bir şekilde yaptıklarında çok büyük bir destek elde etmişlerdir. Bu desteğin kamuoyunda da bir e, hani sempatiyle bütünleştiği sadece Türklerde değil, Türklerde de daha fazla ciddiye alınan, daha fazla dikkat edilen bir e, aktör haline getirdiği de biliniyor. Şimdi tam bu kadar güçlü bir demokratik meşruiyet ve demokratik hegemonya konusunda bu kadar ciddi bir avantaj elde edilmişken Ee, sadece ortalama e, insanı sadece milliyetçileri değil Türkiye'nin demokratlarını da Kürtlerin Türklerin dahil demokratlarını da e, bu kadar itecek bu kadar e, e, hani e, hayal kırıklığına uğratacak hatta kızdıracak öfkelendirecek bir çizgi iyi bir siyaset değil her şeyden önce e, bu, bu silahın dışında başka bir kodla siyaseti çok derine götürme yeteneğinin büyük ölçüde azaldığı gibi bir şüphe yaratıyor bende. Yani Kürt hareketi silah olmadığı zaman, kafasında silah olmadığı zaman, siyasetin dinamiklerini sonuna kadar takip etmek konusunda kendine güvenmiyor. Bunu açılım döneminde de yazmıştım, söylemiştim. E şu, eğer böyleyse hani silahla gidebileceğiniz yeri de bilmeniz gerekiyor. Yani hani Bismarck'ın mıydı? Kimindi sözü? Her şeyi yapabilirsiniz e, süngüyle diyor. Ama süngünün üstüne hmm. oturamazsınız. E şimdi böyle bir alışkanlık e, yaratırsa e, mesela bir yemin krizi bile sonuçta çatışmaların korkunç boyutlara varacağı bir noktaya evrilirse o zaman çok açık sorarsınız. Ya sizin süngüyle yapamayacağınız bir şey var mı kafanızda? çingizsiz yapacağınız şeyler neredır kafamızda. Evet, peki e, bitmek üzere de süre yani son olarak e, nasıl görüyorsun ne, nereye varabilir ve e, şimdi mesela bir AKP'den ve Başbakan Erdoğan'dan da bir gene tarihsel bir sorumluluk onun önünde duruyor. Evet, bu dur. daha, ben şunu söyleyeyim. Bu e, anlattığımız her şey tamam zaten ama Bu silahsızlandırma programını başlatmak esasen e, iktidarı yönetimi elinde tutan gücün sorumluluğundadır. Yani hükümet burada ipleri germek yerine e, gerçekten kapsamlı, inandırıcı e, yöntemiyle, sistemiyle oturmuş bir silahsızlandırma projesini gündemine almak zorundadır. E, on, buna tabii e, PKK'nin ...yanaşacağına dair de işaretler var... ...en azından... ...Öcalan'ın bu konuda çok... E, hani, e, ...istekli olduğu... ...çeşitli açıklamalarından da anlaşılıyor... ...şimdi öncelikle tabii yine... ...ortamın e, yumuşaması gerekiyor... ...yani biraz... ...şu duyguların, kabarmış olan duyguların... E, ...biraz soğuması gerekiyor... ...bunun için de... ...üslup son derece önemli... ...ancak... E, ...hani başbakan da... E, ...dilini yumuşatmıyor... Deteğah kecekele dilini yumuşatmıyor, restleşme havası devam ediyor. Ben tabii e, bunun e, mutlaka e, işte uçurumdan aşağı yuvarlanma noktasına geleceğini söylemiyorum ama e, durum da maalesef e, hani ciddi. Melik Cevdet Anday'ın şu yalan şiirini biliyorsunuz. E, onu e, şimdi bulsam bul oklayacağım ama zamanımız kalmadı. yani ben hani şunlara şunlardan söz ediyorum yani çocuklara babalarının savaştan döneceğini söylüyorum işte falan diyor ama e zor oluyor bütün bunlar zor oluyor yalan söylemek diye bitiriyor evet. ben de bir sürü güzel şey söyleyebilirim ama e bazen de çok zor oluyor yalan söylemek onun için hakikaten durum ciddi demek lazım diye düşünüyorum evet peki çok... evet. sonunda şey fakat güç oluyor bu işler güç oluyor, güç oluyor yalan, yalan söylemek eğer bulursanız programın akısı içinde okursunuz <gülüyor> hani söylemek isterdim ama hakikaten güç oluyor bazen <gülüyor> evet, peki Sağ çok aman. teşekkür edersiniz iyi yayınlar olsun günaydınlar olsun Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar